Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim bugün 11 Şubat 2017 Cumartesi. Bugünkü dersimizin konusu Allah Subhanahu ve Taala'dan korkmanın emareleri ve alametleri nelerdir? Bunun hakkında olacak. Allah Subhanahu ve Teala bizleri yarattı. Ve kendisinden umutla beraber korkmamızı istedi. Ama bizi yaratıp başıboş bırakmadı. Korkun benden deyip isteyen istediği gibi korksun da demedi. Korkunun nasıl olması gerektiğini bildirdi. Ama buradaki korku bir arslandan, bir vahşi hayvandan, bir kuduz köpekten korkmak gibi değil. Allah azze ve celle'nin korkusu ayrı, zarar getirebilecek olan zalimlerden korkmak ayrı. Allah subhanahu wa taala adili mutlak. Evet. Rabbimiz Celle Ale, bu hususta yani kendisinden korkmamız hususunda El Enfal suresi ikinci ayeti kerimede ve Kur'an'ın birçok sair ayetlerinde bu korkunun nasıl gerçekleşmesi gerektiğini bize bildiriyor. Evet okuyalım. Bakalım Rabbimiz Celle ve Ala, ondan nasıl korkulmasını kullarından istemiş bu korkunun durumu neymiş? Onu görelim. Evet. Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. İnnamal mu'minunallezine iza zükirallahu vejilet kulubuhum. Subhanallah. Ve iza tülyet aleyhim ayatuhu zadethum imana. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Subhanallah. Subhanallah. <Sanallah> <Sanallah> evet. <Sess abi> Rabbimiz Celle ve Aleyh, burada mümin kullarına, yani kendine iman etmiş olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden olduğunu iddia eden, söyleyen bizlere hitap ediyor. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki herkes müminim diyor şimdi. Ama Allah Azze ve Celle herkesin iddiasını kabul ediyor mu? Burada dünyevi bir meselede bile bir hakimin huzuruna gidiyoruz. O hakim bile herkesin sözünü kabul etmiyor. Değil mi? Bir bakıyor adamın ilk önce... Aklı yerinde mi diyor diye. Ondan sonra söylediği sözlerde tutarsızlık var mı diye bakıyor. Aklı yerindedir ama bir şeyler karıştırmak ne yapar ister? iftira atmak ister. Bir böyle söyler, bir öyle söyler. Ne yapar? Adaletin tecelli ve tahakkuk etmemesi hususunda yanlış bilgilendirme yapar. Hakim bunu sezinlediğinde o kimsenin ne yapmaz? ifadesine itibar etmez. Allah te celle şanuhu ben müminim diyen kişinin hemen sözünü dinleyip de onu cennetin baş köşesine oturtuyor mu? Oturtmuyor. Nasıl biz ben seni çok seviyorum dediğimiz bir dostumuz bize muhtaç olduğunda eğer elimizi uzatmıyorsak yapabilecek olduğumuz her türlü yardımı yapabilecek olduğumuz yardımı ondan esirgiyorsak ikinci defa o kimseye seni çok seviyorum Hıdır dediğimde Hıdır ne diyecek bana hadi lan beni sevseydin benim başıma şu musibet bu bela geldiğinde sen ne yapacaktın o musibetin belanın kaldırılması hususunda bana yardım edecektin. Benim muhtaç olduğumda yardım ettin mi? Etmedin. Nasıl dostluk bu böyle? İşte Rabbimiz Azze ve Celle de müminleri, mümin kullarını tavsif ediyor. Ne diyor? Ellezina izâ zükirallahu vecilet kulûbuhum. Öyle kimseler ki Allah Azze ve Celle Anıldığı vakit yürekleri ürperir. Burada Allah Azze ve Celle'nin ismi anıldığında, Allah anıldığında yürekleri titrer. Kavlinin gerektirdiği bilgi nedir? Sadece Allah denildiğinde, Rahman, Rahim denildiğinde mi kalbi titrer o adamın? Hayır. Allah Azze ve Celle'nin emirleri, Allah Azze ve Celle'nin nehileri, Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu Muhammed Aleyhisselam vasıtasıyla kullarına göndermiş olduğu mektup olan Kur'an'ın hükümleri, o müminlere hatırlatıldığında onlar ne yaparlar? Yapmış oldukları gayr şer'i olan meselelere nihayet verirler. Adam hırsızlık yapacak, gelse birisi niyetlendi, çalacak. Yanındaki dese ki sen bilmiyor musun Allah azze ve celle hırsızlığı nehyetti ve es-sariqu ve's-sariqatu faqta'u eydiyahuma. Ayeti kerimesinden haberin yok mu senin dediğinde belki şeytan oynayacaktı, çalacaktı haksız yere. Geldim min kardeşi hatırlattı. Hemen ne yaptı? hırsızlığına nihayet verdi. Bu cihette Allah Subhanahu ve Teala zikre dildiğinde yani Allah'ın hükmü kendilerine anlatıldık anlatıldığında onlar ne yaparlar? Kalpleri titrer, yapacak olduğu kötülüklere nihayet verirler. Bu ayeti girme böyle anlamak lazım. Yoksa Allah dediğinde kalbi titrer. Böyle böyle bir şey yok. Yani böyle kalbin titremesi diye bir şey yok. Evet. Ve eğer tuliye عليهم ayetü hu zaddedhum imana. Subhanallah. Yine Allah Azze ve Celle'nin ayetleri onlara okunulduğu vakit ne yapar? Zaddedhum imana. Onların imanları artar. Nasıl imanı artar adamın? Yani iman edilecek olan meseleler altıyken yedi mi olur? Haşa vakella. İmanın kadri kıymeti artar, derecesi artar, kuvveti artar demek. Ama ayetler okunduğunda, ayetler okunduğunda onun imanının artmasına sebebiyet verir ayetler. Nasıl? İlim, bilim, teknik ve fenle alakalı ayetler var. Merajal Bahreyni ıltiqyan, beinehuma barzahulla ibgian. Rahman suresinde ne yapıyoruz? Hepimiz bunu biliyoruz. Meracel bahreyni yeltegiyen Beynahuma barzahullâ yebghiyen İki denizi bir, biz birbirine saldık, onlar birbirine karışmıyorlar. Sanki arada bir hail var. 1400 sene önce ne mercek vardı ne efendime söyleyeyim e, herhangi bir optik alet vardı. Şimdi elhamdülillah mercekler de var, optik aletler de var. İşte biz bunu biz bunu duyduğumuzda ne yapıyoruz? Golfstream sıcak su akıntısı, soğuk su akıntısı var biliyorsunuz. Ondan sonra iki e, denizin suları birbirine ne yapmıyor? Kızıldeniz'de birleşmiyor. Tatlı sular ve tuzlu sular. Bu ayeti kerimeyi adam duyduğunda eğer bu meselelerden haberi varsa ne yapıyor Sübhanallah? Allah diyor bunu Celle Şanuhu 1400 sene önce bize haber verdi. Halbuki 1980'li senelerde Kaptan Kusto Fransız Kaptan Kusto ne yapıyor? Bunu keşfediyor. Hocam Cebel-i Tarık olmasını... ya, Cebel-i Tarık'ta da var. Kızıldeniz'de değil mi? Yo, hayır. Kızıldeniz'de de var aynı şekilde. Yani Allah Azze ve Celle Dünyanın bir e, kısım beldelerinde, denizlerinde ne yapıyor? Bunu tecelli ettiriyor. Sadece bir yerde, iki yerde değil. Bunu Kaptan Kusto 1980'li senelerde ne yapıyor? Keşfediyor. Pakistanlı bir profesör, arkadaşı var Kaptan Kusto'nun, bunu diyor Allah Azze ve Celle 1400 sene önce haber vermiş. Deyince Kaptan Kusto diyor ki hadi ya nasıl diyor bu olabilir yani imkansız bir şey bu. açıyor ona Almanca bir terceme veriyor Kur'an-ı Kerim tercemesi, Rahman suresi. Kaptan Kusto rivayet olunuyor. bir işin iç yüzünü biz bilmiyoruz. Bize gelen haberler. Bundan sebep Müslüman oldu deniyor. İster Müslüman olsun ister olmasın. O kadar bizi ne yapmıyor? Bu ilgilendirmiyor. Ama Kaptan Kusto bu meseleye ne yapıyor? Hayret içinde kalıyor. Evet. İşte zadet hum îmâne. Müslümanların imanlarının artmasına sebebiyet veriyor. Başka misaller var mı? Var. Rumlarla İran'daki mecusiler savaşacaklar yakın bir zamanda Allah buyuruyor. Bidasinin. Üç ila dokuz sene arası demek. Meseleyi biliyorsunuz Hazreti Ebubekir Bekir anhun zamanında cereyan eden bir mesele. Ve Rumlar galebe çalacak Allah buyuruyor Celle Şanuhu. Yani mecusilere karşı hakim olacaklar o savaşta. Galip gelecekler. Olmayan bir durumu Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Bize bildiriyor. Olmamış olduğu halde. Haber veriyor. Allah'tan başkası gaybı bilmez. Geleceği bilmez kimse. Yarının ne olacağını kimse bilmez. İşte Rumlar galip olunca müminler ne yapıyorlar? İmanları artıyor müminlerin. İşte bu şekilde imanlar kuvvetleniyor. Allah'ın izniyle. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn Onlar Rablerine tevekkül ederler. Şimdi dönelim tekrar vecilet kulûbuhum ayeti kerimesine. Kalp nasıl ürperir? Allah Azze ve Celle'nin azabına düşmemek için kul ne yapar? Allah'ın Celle Şanuhu nehyettiklerinden sakınır. Allah'ın azabına düşmemek için. İkinci bir şekilde kalbi ürperir mümin kulun. Allah Azze ve Celle'nin ikramına ulaşamayacağım diye. Üçüncü bir şekilde zulmedecek zulmedecekken ayetler hatırlatıldığında yarın Allah celle Şanuhu seni sigaya çekecek. Sen bundan habersiz misin? Nasıl zulmedersin? Kendin gibi bir kula. Dendiğinde gerçekten iman sahibi ise ne yapmaz? Haksızlık yapmaz. Haksızlığa düşeceği anda bu kendisine hatırlatıldığında kalbi titrer, haksızlıktan ne yapar? Kendini geriye alır. Evet. zadet hum imana dedik. Onların bu üzerlerine ayetlerin okunması imanlarını ne yapar? Arttırır. Kardeşler bakın burada ehli sünnetin görüşü iman artar. İmanın artması hususunda yani kuvvetlenir. İmanın kuvvetlenmesi hususunda birçok ayetler ve hadisler var. İmanın zayıflayacağına dair de neler yok? Kat'i deliller yok. Ama artan bir şey eksiltme kabul eder. Babından biz ne diyoruz? İman hem artar hem de eksilir. İman nasıl artar? taatla artar ibadetlerle neyle eksilir? Maasiyetle. Allah'tan korkusu azaldı adamın gider zina eder. Allah'tan korkusu azaldı adamın gider hırsızlık yapar. Allah'tan celle şanuhu, korkusu azalı azalır adamın çeşitli günahlara dalar. Bu cihetle de ne yapar? İmanı kuvvetini kaybeder. Evet. Ondan sonra "Ve ala rabbihim yeterekelun." Onlar ancak Rableri üzerine tevekkül ederler. Yani Rablerine tevekkül ederler. Şimdi ne demek Rablerine tevekkül ederler? Tevekkülü eğer biz bilirsek tevekkülün ne olduğunu miskinlik değil tevekkül. Ben Allah'a tevekkül ettim. Bu demek değil Allah'a tevekkül etmek. Yapacağı iş hususunda her türlü maddi önlemi aldıktan sonra... İşin sonunu Allah Azze ve Celle'ye bırakıp ondan yardım beklemektir tevekkül. Nasıl olur? Sen tarlayı kazarsın, sürersin, gübrelersin, ekersin, sularsın. Ondan sonra da elini kaldırır. Ya Rabbi ben bana düşen vazifeyi yerine getirdim. Ya Rabbi semavi ve ardı olan felaketlerden muhafaza buyur amurları zamanında yağdır diye ne yaparsın? Allah'a dua edersin. Ancak bu şekilde tevekkül etmiş olursun. Sen saç efendime söyleyeyim sürülmemiş tarlaya buğdayı yan gel ondan sonra da ki ben Allah'a tevekkül ettim. Tamam sen Allah'a tevekkül ettin. Maşallah barakallah dışarıdaki ovadaki kuşları beslemek için sen ne yaptın? Tohum saçtın. Gelecek kuşlar götürecek, kalıncalar getirip götürecekler. Sen de hava alacaksın. Bu tevekkül değil. Evet. Demek ki <gülüyor> dönersek Allah Azze ve Celle'den korkulmasının alametlerinden biri de Allah Sübhanehu ve Teala anıldığında, isim ve sıfatları zikredilip sayıldığında yüceliği, kudreti, kuvveti, intikam alması azap edip kullarının üzerine yegane hakim olduğu bildirildiğinde onu gadaplandırmaktan çekinerek mümin kulların kalpleri titrer. Evet, mümin kullara Allah Subhanahu wa teala'nın kelamı, ayetleri, emir ve nehileri zikredilip okunduğunda Kişi bunlara uymadaki faydayı, hikmeti, hayrı görüp düşünüp tefekkür ettiğinde ne kadar olumlu, isabetli ve yerinde olduklarını fark edince Allah Azze ve Celle'ye, Kur'an'a ve dinine karşı imanının arttığını hisseder. Bunlar Müminler arasında yani Müslümanlar arasında yaşanılan ve bilinen şeylerdir. Evet, mümin kişi ben nasıl olsa ibadetlerimi yapıyorum deyip kendisini tamamen emniyette hissetmeyecektir. Biz ibadet yapıyoruz ama bakalım on numara bir ibadet yapabiliyor muyuz? Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi davranıyor muyuz ibadette? Hem kalıbımızla, hem beynimizle, hem kalbimizle gerçekten ibadeti husule getirebiliyor muyuz ıhlaslı şekilde? İşte insan bundan da ne yapacak? Korkacak, çekinecek. Rabbıma karşı tam manasıyla ibadeti yapabiliyor muyum diye düşünecek. Bunun ızdırabını çekecek insan. Yoksa ben kıldım oldu, olmayacak evet Allah korkusu kulda devamlı olacak Allah Azze ve Celle El-Mu'minun suresi 60 ve 61. ayetlerde şöyle buyuruyor Me ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar. İşte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar ayeti kerimesi. Nazil olduğunda Ayşe anamız radıyallahu teala anha Resulullah aleyhissalatu vesselama geliyor ve şöyle diyor. Ayette bahsedilenler. Büyük günah işleyenler midir diye soruyor. Hani yapmakta oldukları işleri kalpleri titreyerek yapanlar. Adam ne yapar? Zina etme durumu onun için husule gelir. Allah'tan korkar. Zina etmenin cezası var bilir. Ama nefsine ve şeytanına uyar zina eder. Zina nedir? İki karşı cinsin, kadın ve erkeğin nikah olmadan cinsi temasta bulunması. Yahut da bugün şeylerin yapmış olduğu şekilde müt nikahı. Bu da zinadır. Nikah değildir her ne kadar adı nikah olsa dahi. Yani gayru meşru olan her türlü cinsi temas nedir? Zinadır. İşte burada... Büyük günahları işlerken kalpleri titrer ama ne yapmaz? O günahtan kendisini alıkoyamaz, yine günahı işler. Günahı işlerken bile... Allah'ın Celle ve Aleyha kendisini azaplandıracağından ve kendisine gadab edeceğinden korkan kimselerin yaptıkları işlerini Allah burada bize bildiriyor diyor Hazreti Ayşe. Anha, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da şöyle diyor. Hayır. Ayette anlatılmak istenen ibadet ettiği halde ibadetlerinin kabul olup olmama endişesiyle korkanlardır buyurduğu rivayet olunuyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam sana hakkıyla ibadet edemedim. Senin hakkını layık vecile ödeyemedim ya Rabbi. Derken falanca feşmanca efendi hazretleri büyük mürşidi kamil. Şeyhlerin şeyhi denilen kimse ne diyor? Seni hakkıyla zikrettim. Sana hakkıyla ibadet ettim. Sübhanallah. Sübhanallah. Peygamber aleyhisselam ne diyor? Bu zındık ne diyor? Peygamber aleyhisselatü vesselamın bildirmesi Hazreti Ayşe'ye. Yahu ibadet ediyor, ibadet ediyor, geceleyin kalkıp namaz kınıyor, pazartesi, perşembe günü orucunu tutuyor, 13-15'te oruç tutuyor, sadaka veriyor Allah için. Ama işte bunları yaparken bile acaba riya karıştı mı? Gösteriş süm'a oldu mu? Allah benden gerçekten bunu kabul etti mi? Etmedi mi diye korku içinde olanların için nazil olmuştur bu ayeti kerime. Derken bu adam ne diyor? Ey diyor Rabbum seni diyor layıkı ve çile zikrettim ve sana diyor hakikaten ibadet yaptım. Kardeşler bakın haktan ayrılmak insanı ne duruma düşürüyor? Haktan ayrılmak. Kur'an'dan ayrılmak, sünnetten ayrılmak, bakın insana hangi kelimeleri telaffuz ettiriyor. Ve bu adam da ne yapıyor? <gülüyor> Ümmet-i Muhammed arasında elit tabakada bir evliyaullah olarak anılıyor. Nereye evliyaullah? Bu adam keşke Müslüman olsaydı. Müslüman <gülüyor> olsaydı. Rablerinin azametinden korkanlar ve ona göre davrananlar için Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de hep korkutmuyor. Müjdeler de veriyor böyle kimselere. Evet, Errahman rahman suresi 46. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala şöyle buyuruyor. وَلِمَنْ hafe مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Ahiret gününde Rabbinin huzurunda hesap vermek için durmaktan korkan Herkes Yaptığı hayırlı işlerin mükafatını göreceği gibi yaptığı kötülüklerden dolayı da Allah Azze ve Celle'ye ne yapacak? Hesap verecek. İşte yaptığı işte ne yaparsa yapsın. Ben Allah'a Celle ve Aleyh hesap vereceğim. Ve hesabım gerçekten düzgün çıkacak mı diye korkarak ibadet taat yapan kimselere... Allah Azze ve Celle müjdeler veriyor. Ne diyor? Yani şuurlu bir şekilde İslam'ı yaşayanlara. Öyle göstermelik olarak değil. Anneden babadan duymuş, e, annem babam öyle yapıyordu, ben de böyle yapıyorum. Böyle değil. Araştırarak gerçekten iman ehli olarak ibadat-ı taat edenlere Allah Celle şanuhu Müjdeler veriyor. Ne diyor? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ CENNETEN İşte böylelere bu şekilde davranıp ibadet ve taat yapanlara Allah iki cennet verecek. Celle Subhanallah. Allah. Allah Azze ve Celle hepimizi iki cennetle taltif edilenlerden eylesin. Amen. Kullar yarın ahirette kitaplarını alacaklar. Kimisi önünden ve sağ eliyle, kimisi arkasından ve sol eliyle. Burada okumasını bilmeyen kişi günlük gazeteyi okuyamıyor. Okuyabiliyor mu? Okuyamıyor. Ama yarın Allah subhanehu ve Taala Kadiri Mutlak, ve hu ala kulli şeyin kadir diyoruz ya, işte orada herkese okumayı ne yapacak? Öğretecek. Diyecek ki, Ma lihazel kitab? La yugadiru sagiraten, ve la illa ahsahe. Elini alıp bakacak defterini, kitabını. Bu kitaba ne olmuş ki diyecek. Yaptığım en ufak, en küçük bir, Hatayı, günahı bile sorulmak için kaydetmiş. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun sana ama kardeşim geçmiş olsun. Tavşan bayırı açtı. Sen ne yaptın? Dünyada her türlü, e, pisliğin her türlü kötülüğün, şerrin arkasında oldun. Ve tevbe etmeden hak geçirdiğin kimselere helallık istemeden, vefat ettin. İşte oradaki pişmanlık artık fayda etmeyecek. Burada ne yaparsın? Bir Müslümana yahut da bir e, insana bir kötülük dokundurursun. Gidersin özür dilersin. O kimsenin kalbini kazanmak istersin ve kazanırsın da Bilmeden söyledim, bilemeden yaptım. Yahut da cebri yaptım ama şimdi artık pişman oldum dersin. O kişinin hakkını ne yaparsın? Helal ettirme hususunda gider, onunla karşı karşıya gelirsin. Yarın ahirette öyle bir şey yok. Yarın ahirette herkes toz kadar bir hak dahi olsa kimse kimseden ödemeyecek, vazgeçmeyecek. Ama gerçekten dünyadayken Allah Azze ve Celle'den, Korkup da yerli yerinde kendilerine emrolunduğu şekilde ibadat-ı taat yapıp davranışta bulunanlara Allah Celle Şanuhu iki cennet verecek. İki defa taltif edilecek bunlar. Evet. Yine devam ediyor. Haşr suresi 18. ayette Rabbimiz Celle ve Ala ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَالتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ Evet, ey iman edenler, Rabbimiz Celle ve Aley buyuruyor, Allah'tan korkun, ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Yarın için ne hazırladığına baksın derken Rabbimiz Celle Celaluhue yarın yiyecek olarak neleri stokladığınız ona bakın demiyor. Yarın ahirette öldükten sonra ahiret alemine adım attıktan sonra bakın durumunuz ne olacak? Yaptığınız işlerle Allahu Celle ve Ala razı edip cenneti mi kazandınız? Yok da insanlara kötü davranarak, Rabul Alemin olan Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalif olarak, peygamberinizin sözlerine muhalif olarak, nefsinizin istediği şekilde yaşayıp da cehennemi mi hak ettiniz? Buna bakın, kendinizi sigaya çekin. Meli لِهَذَا kitap demeden önce burada yaptıklarınızı ne yapın? Gözden geçirin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'u, Allah Celle şanuhu bunları bildirmiş Kur'an'ı ne iş olsun diye değil. İbret alalım diye. Ve sahabe-i kiram, onlar da bizim gibi insandı. Sahabe-i kiram insandı, melek değildi. İnsan üstü değildi. Ama işte Kur'an-ı Kerim'i o kadar güzel anladılar, o kadar güzel hayatlarına tatbik ettiler ki Allah onlardan razı oldu ve radıyallahu anhum ve radu an diye ayeti kerime gönderdi. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah razı oldu, bir hakkın tuttular Allah'ın emrin nehini. Onlar Allah'tan razı oldular çünkü öldüklerinde direkt Allah Azze ve Celle ne yaptı? Onları cennetine aldı. Evet, Baksın yarın ahiret için ne hazırlık yaptı? Hayır mı şer mi? Şimdi bu dünyada bunun misali var. Sen ne yapıyorsun? neyin? 2 kilo kuşbaşı et gönderiyorsun eve çırağınla. Bu ne demek? Ey evin hanımı hatunu akşam yemeğinde bu kuşbaşı etle Maharetini göster demek. Değil mi? Misafirler gelecek. Misafir gelmez adayi ben geleceğim. Maharetini görmek isterim. Adam akşamleyin eve geliyor. Gelirken efendime söyleyeyim ağzını sulara akıyor. Et yemeklerinden çeşitli çeşitli neler var? Durumlar var. Aha, eve bir geliyor ıspanak çorbası. <gülüyor> tencereye bir kaşık sallıyor bir baksa ıspanak çorbası diyor ki belki etli ıspanak çorbası olabilir Google'da vardır hanım oradan görmüştür ıspanak çorba etli ıspanak çorbası yapmıştı bir daha kaşık sallıyor bir daha kaşık sallıyor çıka çıka hep ıspanak parçaları çıkıyor o erkek öğlenleyin ne yapmıştı iki kilo kuşbaşı et göndermişti değil mi ne istedi? neyin et yemeği istedi. Önüne et yemeye çıktı mı? Çıkmadı. Kabahat erkekte mi? Yoksa o evin hanımında mı? İşte Allah da Şanuhu ne buyuruyor? Yarın öldükten sonra ahiret alemine adımınızı attığınızda razı olacağınız şekli bulabilmek istiyorsanız Allah Celleşanihu'yu razı edin, peygamberinizi razı edin, konulan adalete riayet edin. Ona göre insanlara davranın. Adam bekler iyilik yaptıysa, gerçekten Allah için iyilik yaptıysa Umar Rabbul Alemin Azze ve Celle'den kendisine ne yapsın, ikram etsin. Deyebilir mi o erkek hardal gönderdi öyle ya öğleneğin hardal gönderdi şırağıyla hardal yemeğe çıkacak onun önüne baktı çatalı batırdı hardal geldi çatala ulan hani bunun eti diyebilir mi dese dahi evin hanımı işleri bakanı ne der ona ulan et mi gönderdin de et koymadım önüne Öyle değil mi? Ha, Rabbul Alemin Azza ve Celle bizi bu dünyaya gönderdi. Bu dünya imtihan dünyası. İbadet dünyası, taat dünyası. Ahireti kazanma dünyası. Sen burada yat. Allah Azze ve dediklerini tutma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gitme. İstediğin gibi bidatlar uydur. Onların peşine düş. Ondan sonra de ki ya Rabbi bana 8. kat Cennetten köşk ver. Allah demez mi sana dokuzuncu kattan verdim diye? Öyle değil mi? Senin evini tutmaya ne yapıyor? Birisi geliyor. Ona evi vermek istemiyorsun. Evini vermek istemiyorsun. Ama adamı da başından savmak istediğin halde Adam gitmiyor, sakız gibi yapıştı. Senin evin altı katlı. Ne diyorsun adama? Yedinci katı ancak sana ne yapabilirim? Kiraya verebilirim. Adam biliyor senin evin altı katlı. Sen de dersen ona yedinci katı kiraya verebilirim. Adam ne yapar senin durumunu anlar. İşte Allah Azze ve Celle kendisini dinlemeyen kullarına da Belki dokuzuncu kattan cennet verebilir. Orasını bilmiyoruz tamam. Cennet sekiz katlı. Allah'tan korkun. Allah Azze ve Celle devam ediyor. Hattakullah İnna Allah اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Muhakkak ki Allah Subhanahu ve Teala yaptıklarınızdan haberdardır. İster, Yaptıklarınız gerçekten Ihlaslı bir şekilde olsun isterse gösteriş olsun Ihlaslı bir şekilde Amel etmişsen Gösterildiği şekilde O ibadetleri taatları Uyguladıysan Allah Azze ve Celle adili mutlak Adalet Terazisini kuracak diyecek ki sen dünyada adalet yapmıştın, yapmaya çalışmıştın. Halbuki adalet yapma sırası şimdi bende. Kulum ben seni ne yapıyorum? Peygamberime yoldaş kılıyorum. Onun gittiği yere koyuyorum. Çünkü sen dünyadayken peygamberin arkasından gitmeye çalışıyordun. Resulullah böyle uyguladı. <gülüyor> uyguladı ben de böyle uygularım bunun hayırında bir şey yapmam dinde eksiltme ve arttırmayı ne yapamam Husule getiremem dedin dost doğru sıratı müstakimde yol aldın alemlerin rabu benim cennetin sahibi de benim cehennemin sahibi de benim ama sen dünyadayken imtihanı kazandın işte şimdi neticeyi alacaksın deyip Allah azze ve celle onu ne yapacak? Cennete koyacak. Ama adam sırf böyle gösteriş yapmak için, onu bunu kandırmak için, ya bak bak ne kadar müttaki desinler diye sahtekara ne hareket ettiyse kalplerin kâşifi yine Allah. O zaman diyecek ki kulum sen bunu benim için yapmamıştın. Kimin için yapmıştın? Ahmet için yaptın, Mehmet için, Hasan için, Hüseyin için yaptın. Hadi şimdi bunun ecrini, mükafatını git onlardan iste. Adam gidecek mi? Vallahi gidemeyecek. Neden gidemeyecek? Çünkü Hasan Hüseyin de Allah'ın rahmetine muhtaç. Peygamberler bile Allah'ın rahmetine muhtaç. Onun için kardeşlerim vallahi kimsenin cenneti yok onu razı ettiğimizden dolayı bizi cennetine alsın. Kimsenin cehennemi yok, biz onu kızdırdığımızdan dolayı bize kızsın da cehennemine koysun. Razı edilecek bir merci var Allah Celle Şanuhu. Ve Allah'ın kendisinden razı olunmasını, razı edilmesini istediği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İki meseleden mesulüz biz. Allah ve Resulünün emirlerini tutup nehilerinden kaçınmamız gerek. Ne kadar oldum, Mustafa? Kaç dakika Evet. Kardeşler bu ayetler bizim devamlı şekilde Rabbimizi razı etmemiz gerektiğini ve ahiretimiz için çalışarak hayırlı işler peşinde olmamız gerektiğini, bunun lüzumunu vurgulamaktadır. Evet, Allah'tan korkmak demek, sadece korku ile ibadat-ı taat yapmak değildir. Zira bu düşünce insanı hariciliğe götürür. Haricilik batıl bir mezheb biliyorsunuz. Bunun tabi, sadece ehli sünnete muhalif olan batıl bir mezhep olduğunu, batıl bir görüş olduğunu, tutarsızlık olduğunu şimdi sadece bu kadar bilin. Giler ki derslerde inşallah ehli sünneti anlattıktan sonra bidat olan görüşler, mezhepler ve bunların tutumları neymiş, onlar da ne yapacağız anlatacağız. Evet. Sadece Allah Azze ve Celle'ye ümit bağlayıp onun affediciliğine güvenmek de kişiyi amellerinde gevşekliğe sürükleyeceğinden dolayı böyleleri de mürciye mezhebine kayarlar. Demek ki sırat-ı müstakim, ehl sünnet olmak, orta yolu takip etmek. Yani Allah Azze ve Celle'nin dur dediği yerde durup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın devam dediği yerde devam etmek. Eğer Allah beni affetmez, Allah beni affetmez deyip de korkuyla ibadet yaparsan harici olursun. Ama Allah rahimdir nasıl olsa affeder beni dersen, ibadetlerinde, taatlarında gevşeklik yaparsan bu sefer de yine ayağın kayar mürci olursun. Ben ibadet yapacağım <gülüyor> ama ibadeti yaparken neye dikkat edeceğim? <gülüyor> İlkten o ibadeti Allah emretmiş olacak. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir defa dahi olmuş olsa o ibadeti bizzat kendisi uygulamış olacak. Sen de bu ibadeti yaparken... Allah'ın emrettiği şekilde, Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın gösterdiği şekilde, halisane bir şekilde, arttırmadan ve eksiltmeden uygularsan işte bu ibadet kabul eşayan. Yoksa bu buna benziyor, şu şuna benziyor, böyle olduğuna göre böyle olsun dersen, eksiltirsen, arttırırsan bu ibadet ne yapmaz? Allah tarafından kabul edilmez, takdire şayan olmaz. Çalışırsın, çalışırsın, akıntıya kürek çekersin. Yapacaksak böyle yapacağız. Ben yapacağım, yapacağım. Hiçbir tarafa yazılmayacak. Yapmam o ibadeti, öyle değil mi? Bu neye benziyor? Bir insan ne yerse yesin, gıda olabilecek bir şey yese, karnı doyar mı? Doyar. Çeşitli otlardan, çöplerden bir şey yese, ölür mü o insan? Ölmez. Ama talaş yese, talaş ne olur? Talaş yese, karnı şişer mi? Şişer. E vitamin alır mı ondan? Almaz. İşte <gülüyor> bidatla ibadet ve taat yapmanın durumu da bu. Bir şeyler yapmış gözükürsün ama Allah tarafından kayda geçilmez ibadet olarak. Allah Azze ve Celle'ye sığınırız bu şekilde durumlarla karşılaşmak. <gülüyor> <gülüyor> Mürciyelik dedik, bu da batıl bir mezhep. Kur'anı anlamamak, sünneti anlamamak, yanlış anlamak. Eğer işte Kur'anı alim, ehli sünnet alimlerinin görüşüyle, ehli sünnet alimlerinin görüşüyle sünneti anlamaya çalışmazsak öyle olur. Ya harici oluruz, ya mu'tezili oluruz, ya kaderi oluruz, ya burcuya oluruz. Yani bir şey oluruz ehl sünnet olmayız. Yani Ehlü sünnetlikten başka her şey oluruz kendi burnumuzun doğrultusunda gidersek. Allah Azze ve Celle muhafaza buyursun. Şimdi işte ibadetlerde taatlarda gevşeklik üzere olmak ibadetleri terk etmeye götürür insanı, ibadetleri terk etmek de insanı küfre düşürür. Öyle mi? Demek ki zincirleme hepsi birbirine bağlı bunların. En sondaki zincir halkasını koparırsan belki bir küçük hatan olur ama esas anaya o zinciri bağlayan birincil halkadan koparırsan zincir hiçbir şey yaramaz. Kardeşlerim Allah Azza ve Celle'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istedikleri orta yolu tutmamızdır. Orta yolda nedir? Kur'an'ı ve sünneti sahabe-i kiramın anladığı hayatlarına tatbik ettiği gibi ceman hayatımıza tatbik etmektir. Sahabe peygamberin aleyhissalatü vesselamın arkadaşları, talebeleri en güzel şekilde hocalarından bizzat peygamber aleyhissalatü Vesselam'u görerek öğrendiler. Sorarak öğrendiler. En güzel uygulayanlar onlar öyle değil mi? Fain amanu ma fi shiqaq İman edecek olanlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse muhakkak isabetli olurlar hayırda olurlar ve doğru da olurlar Allah buyurur hidayette olurlar. Ve tavalla eğer ayrılırlarsa sizin iman ettiğiniz gibi iman etmekten ve amel etmekten fehinnama mahum fi Muhakkak ki şek ve şüphe içinde olurlar. Ayrılık içinde olurlar. Nereden ayrılırlar? Allah'ın emrinden, peygamberin sünnetinden, sahabe-i kiramın icma ettikleri hayat standartlarından. Evet. Allah'ın Celle şanuhu istediği korku ile ümit arasında olmak, amellerim kabul olur mu olmaz mı diye tedirgin bir şekilde düz, güzelce amel etmeye bakmak. Ya ben yaptım oldu Allah ister kabul etsin ister kabul etmesin böyle yaparsa Allah bunu kabul etmez. Herkes iki tuğlayı üst üste koyar duvar örer öremez mi? Örer. Herkesi olayı koyar. Ama adam duvarı örerken şakül kullanıyor. Duvarı örerken su terazisi kullanıyor. Neden? Yarın duvara sıva yaparken çıkıntı girinti olmasın duvarda diye. Duvarı boyarken güzel bir görünüm arz etsin diye. Adam diye biliyor mu lan ben duvarcıya para vermeyeyim kendim halledeyim şunu diye? Diyor mu? Hiç var mı öyle ahmak? Ama elinden geliyorsa duvarcı ustasıysa kendi binasını kendi yapıyor. ayrı bir şey. Evet biz ne yapacağız? i̇badat taat yapacağız ama ben yaptım nasıl olsa cennetlik oldum. Böyle düşünmeyeceğiz. E, İbadat-ı taatı ben yaptım. Allah bunu kabul etmez ya. O Allah biz kuluz. Böyle de demeyecek. Nasıl gösterilse o şekilde deruhte edecek gösterilenleri uygulayacak. Kabul etmesi için de Allah azze ve celleye yalvaracak. Çünkü kabul edilecek bir şekilde... Ne yaptı? Uygulama yaptı. Evet. Allah beni affeder mi, affetmez mi diyerek ahiret hazırlığını sımsıkı yapmamız bizden isteniyor. Sıkı yaparsak Allah Azze ve Celle ne yapar? Dileriz bizi affeder. Bizim vazifemiz ibadet etmek. Allah Azza ve Celle diler, kabul eder, diler, kabul etmez. O onun bileceği iş. Herkes bileceği işi yapsın. Evet. Allah'tan Celle ve Ala gerçek manada korkan kişi, günahtan, haramdan elini, eteğini çeker. Allah'tan korkmayan kişi, kundunu buldu mu, pozisyonunu aldı mı ne yapar? Kendi savunduğu güzellikleri, İnkara gidebilir. M Aleyküm rahmetullah ve wabarakatuhu. Öyle mi? Yani ne kadar güzel ahlaki durumlara sahip olsa dahi eğer ahiret aleminden korkmuyorsa ahirete inanmıyorsa bir kimse fakirse şöyle diyebilir. Kardeşim ben fakirim ölüyorum o adam zengin. Onun parasını çalarım. O adamı öldürürüm. Onun malına otururum diyebilir mi? Der. Zengin, çok zengin bir Yahudi vardır, Ermeni vardır. Bu da komşusudur. Allah'tan korkmuyorsa vurur başına öldürür onu. Gider maliyeye artık nereye gidiyorsa gidilecekse. Onun malını sahtekarlıkla üzerine geçirebilir mi? Geçirebilir. Kağıt oynatır, kalem oynatır, geçirebilir. Ama Allah'tan layıkı ve cihile korkan bir Müslüman bunu yapar mı? Bunu yapamaz. Yapıyorsa zaten Müslüman olarak ne yapılmaz? Dört başı mamur Müslüman olarak kabul edilmez. Ancak yapıyorsa günahkar olarak bunu yapar. Haram olarak bunu yapar. Kendisi haram yediği gibi kıyamete kadar da çoluğuna çocuğuna haram yedirmiş olur. Ama Allah'a inanmayan, yarın yaptığımdan Allah beni Celle Şanuhu sorguya çekecek, cehenneme hapsedecek. Bu iman yoksa adamda, kardeşim zaten efendime söyleyeyim adamın çoluğu çocuğu yok kalacak devlete, ben devletten daha mı zenginim kalsın bana, benim komşumdu zaten der, ne yapar? Çevirgel yapar. Yapar mı? Yapar. İmanı yoksa Allah'a yapar. Ama imanlı bir kul bunu kesinlikle ne yapamaz, yapamaz. Yapar, yarın ahirette cezasını çeker. Allah'a inanmadığı halde bunu yapan da cezasını çeker. Şimdi ben körüm, gözüm görmüyor. Şu ışık burada yok desem. Hepiniz gülersiniz bana değil mi? Nerenizle gülersiniz? Münasip olan her yerinizle gülersiniz. Gülecek. Ağzınızla güleceksiniz de, başka yerinizle mi güleceksiniz? <gülüyor> en gülecek, en münasip münasipler insanın yüzüdür. Ben istediğim kadar diyeyim şu ışık burada yok diye. Işığı görenler ne yapacak? Bu adam tırlatmış, oynatmış yahut da kör diyecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde kör olmaktan Allah Azze ve Celle'yi inkara götürücü, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine, nehilerine sırt e, çevirici durumlardan bizi muhafaza veriyorsun. Evet. Allah Azze ve Celle'yi unutmaktan da korkar. Allah Azze ve Celle insan unutur mu? Unutmaz. Çünkü ezan okunuyor, Allah kendini hatırlatıyor. Efendime söyleyeyim e çeşitli şekilde ama bid'i olsun ama sünni olsun. Allah kendisini Celle ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ölen ölen kimseler de bu sebeple bize Allah'ı ve dini ölümün olduğunu hatırlatıyor. Doğanlar da ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Ölmek için diyor doğarsınız yıkılması için diyor bina yaparsınız. İşte Allah'ın emirlerine muhalif hale gelmekten de mümin korkar. Şirki en çok korktuğu şey müminin nedir kardeşler? Şirktir. Hangi günahı işlerseniz İşleyin, Allah Azze ve Celle bunu bağışlar. Ama şirki Allah Celle Şanuhu ne yapmıyor? Kendisine ortak koşulmasını bağışlamıyor. Adam Allah Azze ve Celle'ye ortak koştu. Kendine anlatıldı, kalbi kanaat geldi ki yaptığı iş hatalı. Tevbe edince Allah Celle Şanuhu merhametiyle onu bile bağışlıyor. Her şey bir tevbeyle ile ne yapıyor bitiyor. Adam tuttu. Yanındakini öldürdü. Bunun cezası İslam'da kısastır. Öldürülmeyi hak ettim ben. Çünkü öldürülmesi haram olan bir nefsi öldürdüm. Benim nefsimin öldürülmesi lazım. Orhan abi bunun neyi? Velisi. Orhan abi'ye 3 tane şık sunulur. Ya diyet alır ya Allah için celle şanuhu hakkından vazgeçer, azat eder yahut da kıssa ister. Benim eşim, çoluğum, çocuğum gelse Orhan abi'ye dese Orhan abi. Bak sizin evladınızı, çoluğunu, çocuğunu ne yaptı? Rezil, zelil etti, üzdü, hata etti. Haram bir şey istedi. Çoluğu, çocuğu yetim kaldı, öksüz kaldı. E bizim de babamızı alacaksın, hakkınız kısas. Babamızın öldürülmesini istediğinizde aynı acıyı biz de yaşayacağız. Ama sizin oğlunuz gelecek mi geriye dese, Orhan abiye yalvarsalar yakarsalar, Orhan abi ne yapar? Merhameten affeder mi? Affeder. Affedince Orhan abi Allah ne yapıyor? Cehennemden azad ediyor işte tövbe istiğfar etmek de aynen buna benziyor. Yaptığı hatayı dile getirir de insan merhametine sığınırsa merhametine sığınılanların en hayırlısı Allah'tır celleşani. Allah da bağışlar kulunu. Evet. İmansız gitmekten korkar. Amellerinin boşa gitmesinden korkar hakiki müminler. Kıyametin dehşetinden, cehennemin azabından korkarlar. Bunun için ashabın, rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, iman ettiği gibi inanır, onların gösterilen salih amellere sarıldıkları gibi salih ve salim amellere sarılırlar kurtuluşu bunda görürler. Bununla beraber gerçek müminler bidatlardan ve hurafatlardan da uzak kalırlar. Yani sünnete sarıldın. Ayetleri baştacı yaptın ama bunun yanında bidatlardan da ne yapacaksın? Sakınacaksın ki gerçekten sünnete sarılmış olasın. Evet. Allah'tan Celle ve Ala gereği gibi korkanın dili yalan söylemez. Kalbi Allah sevgisinden başka mutlak ve gerçek bir sevgi taşımaz. Karısını sever, çoluğunu çocuğunu sever, malını sever, parayı da sever. Ama helal yönden kazanıp helal yöne harcamayı sever. Ama en çok, en kavi, en şiddetli sevgisi, Rabbul Alemin'e olan sevgisidir. Tabi sevecek adam karısını, çoluğunu, çocuğunu, evini, rahatını, atını, itini, köpeğini ne, neyi varsa. Ama sevgiler derece derecedir. Kimi nasıl seveceğini bilecek. Evet. Gözü harama bakmaz. Midesi haram yemez. Eli harama uzanmaz. Ayağı da harama adım atmaz. Muvahhitlerin böyle olması lazım. Eğer hem Müslümanım diyor da hem de Efendimiz her türlü kötülüğün altından bela çomağı gibi çıkıyorsa, e bu adam demek ki tam manasıyla Allah Azze ve Celle'ye inanmadı, iman etmedi. Öyle mi? Aşure yemeği lezzetlidir ama dinimizdeki, imanımızdaki amelimizdeki meselelerimiz aşureliği kabul etmiyor. Aşureyi herkes seviyor. Var mı aşureyi sevmeyen? Allah iliniz varsınız. İki tane ne çıktı? La hüvbe ve la kuvvete illa billah. Evet kardeşler. Allah Subhanahu ve teala'dan layıkı vecile korkan kişi Allah'ın Celle ve A'la rızası için iş yapar. Allah'ın rızası için iş yapar. Bir menfaat için değil. Ve Allah rızası doğrultusunda hayat sürüp yaşamına devam eder. Allah Celle şanuhu. Bizi muvahhidlerden eylesin. İçi dışı bir olanlardan eylesin. Allah subhanehu ve teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de ne kadar emirler varsa, ne kadar nehiler varsa onlara sıkı sıkıya tutunmayı Allah azze ve celle sevdirsin ve kolaylaştırsın. Amin. Rabbul alemin azze ve celle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolundan gidip, Allah'ın sevdiği Celle Şanuhu, meleklerin kendilerine dua ettiği, insanların kendilerinden razı olduğu kimseler zümresine cümlemizi iltihak buyursun. Amin. Allah Azze ve Celle bizi bağışlasın, meccanen cennetine koysun, Amin. aramızdaki sevgi, muhabbeti, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirip, Allah azze ve celleyi razı edenlerden eylesin. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ve ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. ve